Oh no. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymeti izleyenlerimiz İlmi Al programı ile yeniden huzurlarınızdayız. İlmi Alet, laligül tv.com teradesinden göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmail fıkı Fıkıh Kulu üyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız size. Bu adres üzerinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Çok şükür. Elhamdülillah. Rabbim iyilik versin. Cümlemize, Cümlemize inşallah. inşallah. İlk sorumuz hocam. Ben Şafii mezebinden Hanefi mezhebine geçtim. Sorum. ''Benim oruç borçlarım var. Şafii mezhebine göre bu borçlar tutulurken fidye verilmesi gerekiyor. Hanefi'ye göre ise fidye yokmuş. Ben şimdi bu borçlarımı tutarken fidye vermem gerekir.'' diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve aleyh ala ve sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve ba'du. Tabi öncelikli olarak bir meseleyi düzeltmekte fayda vardır. Hanefi mezhebine göre bir insan Ramazan-ı Şerif ayında tutması gereken orucu bir şekilde tutamayacak olursa bunu kaza etmesi gerekir. Hmm. Ve ölmeden önce her ne zaman bunu kaza ederse de bu sorunluktan kurtarmış olacaktır. Hmm. Tabi bunu kasıtlı olarak tutmamış ise bu durumda kaza artı bir de tövbe etmesi ama başka bir nedenden dolayı orucun bozulması veyahutta işte zaten bir ruhsat vardı seferde olduğu için veya hasta olduğu için bu gibi nedenlerden dolayı tutmamışsa daha sonradan bunu kaza ederek bu sorunluktan kurtarır. Bu kazanın o yıl içinde olması veya ondan sonraki yıllar içinde olmasının bir önemi yok. Yeter ki ölmeden önce bu borç bir şekilde ödenmiş olsun. Evet. Ancak Şafii mezhebine göre Kişinin bu gibi bir nedenle orucunu kazaya bırakmış olması durumunda bu orucu bir dahaki Ramazan-ı Şerif ayı gelmeden önce kaza ederse yılın mücerret kaza etmesi yeterli. Herhangi bir şey vermesine gerek yok. Ancak bir sonraki Ramazan-ı Şerif ayı geldikten sonra eğer bunu kaza edecek olursa yani üzerinden bir yıl geçtikten sonra kaza edecek olursa bu durumda hem kaza hem de fidye vermesi gerekir. Kardeşimiz bu konuda malumat sahibi ama o mutlak ifade kullanmış. Yani kaza ederken her halükarda fidye verilmesi gerekir şeklinde bir anlayışa sahip olmuş ki veyahut da bu şekilde kendisini ifade etti. Oysa bu e, üzerinden yıl geçmemesi durumunda fidye yoktur. Tıpkı hmm. Hanefi mezhebinde olduğu gibi üzerinden yıl geçerse, bir dahaki Ramazan-ı Şerif ayı geçecek olursa böylesi bir durumda artı fidye de vermesi gerekecektir. Peki soru şu yönde. E, diyor ki ben öncesinde Şafii mezhebine müntesip idim. O mezhebin kuralları doğrultusunda Fıkih hayatımı tedvin ediyordum. Ancak daha sonradan bir şekilde Hanefi mezhebine iltizam ettim. O doğrultuda fıkih anlamda hayatıma yön vermeye gayret ediyorum. Tabii öncesinde kazaya kalmış oruçlarım var. Veya bunu biraz daha genişletebiliriz. Öncesinde kazaya kalmış namazları da olabilir. Yani Şafi mezhebine iltizam ettiği dönemde zimmetinde kalmış bu şekilde işlemler bu şekilde ibadetler var ve şu anda bunları kaza etmek istiyorum. Şu anda bunları kaza ederken şu anda müntesibi bulunmuş olduğu mezhebin kurallarına göre mi kaza etmem gerekir yoksa o ibadet bana ilk ne zaman vacip olduğu ise vacip olduğu an itibariyle hangi mezhebin kurallarına ittizam etmişsem o doğrultuda kaza etmem gerekir mi? Aslında evet. soru net bir Hı. şekilde böyledir. Geçen haftaki programımıza da buna benzer bir soru cevaplamış. Doğrudur. Hanefi mezhebine göre kitaplarımızda özellikle bu konuyu İbnü Ceym El-Bahir serinde de işliyor, itibar, an itibariyle şu anda hangi mezhebin kurallarına iltizam et diyorsa ona göre hareket etmelidir. Evet. Dolayısıyla kardeşimiz Hanefi mezhebine müntesibim diyor. E, o mezhebin kuralları ve o mezhebin fıkhı doğrultusunda hayatına yön veriyorsa, kaza edeceği zaman oruçlarını mücerrede kaza etmesi yeterli, artı fidye vermesine gerek yoktur. Bunun tersi de olabilirdi. Yani nasıl ters olabilirdi? Hanefi meslebin itizam ettiği dönemde orucunu bir şekilde kazaya bırakmış. Hı hı. Daha sonradan bu orucu kaza edeceği zaman aradan bir yıl geçmiş. Yani bir Ramazan-ı Şerif geçmiş. Şafii mezhebinin görüşlerini iltizam etmiş ve o doğrultuda fıkhı olarak kendisine yön veriyor ve şu anda kaza etmesi gerekiyor. Nasıl kaza edecektir? Bu durumda hem kaza edecek hem de fidyesini hı, fidye, verecektir. Evet. verecektir. Yani an itibarıyla hangi görüş iltizam ettiyse mesuliyet o noktada, Olay. sorumluluk o noktadadır. Namazda da böyledir. Diğer ibadetlerde de bu şekilde hareket etmesi gerekir. Bu aslında temel bir kuraldır. Hmm. Yani imam cemaat arasında da kural bu şekilde. Hani daimi olarak sorarlar. İşte Hanefi olan birinin Şafii'ye uyması veya Şafii olan birinin Hanefi mezhebine müntesip olan bir imama uyması durumunda mezhepler arasındaki farklılıklar nasıl göz önünde tutulacak veyahut da birinin mezhebine göre abdestin bozulmuş olması, diğerine göre bozulmamış olmasında neye göre hareket edeceğiz şeklinde birçok sual karşılaşabiliyoruz. Kitaplarımız bunlara da yer veriliyor. Özellikle ee, İmam Merginan'ın et ve Vel isimli eserinde e, bu iktida konusunu yani cemaat-imam ilişkisinde e, güzel açıklamalarda yer vermiş. Yine orada da kişi kendi görüşü, kendi mezhebinin doğrultusunda karşı tarafı değerlendirir ve ona göre hareket eder. Yani buna göre mesela diyelim ki şafi olan bir kimse size namaz kıldıracak, imamlık yapacak. Siz müşahede ettiniz ki eli bir bayana temas etti, hanımına temas etti ama onun farkında değil. Oysa şafi fıkhına göre nikahı helal olan, evlenmesi helal olan bir kadına, müşteha olan bir kadına bir erkek temas edecek olursa bu abdestin bozulmasına sebep veriyor şafi fıkhının işte aldığı bir yönde. Ee, ama o kişi bunun farkında değil ve size namaz kıldıracak olsa bir Hanefi olarak böyle bir imama uymak caiz olur mu olmaz mı? El cevap caiz olur. Çünkü Hanefi mezhebine müntesip olan şöyle demiyor. Kadına temas etmek sadece Hanefilerin abdestini bozmaz demiyor. Müslümanların abdestini Kompli. bozmaz diyor. Dolayısıyla kişinin kendi kanaatine göre e, öndeki var. imamın abdestinde bir sıkıntı yok. Tersi de olması durumunda yani Şafi olan bir kimse bak dedi ki Hanefi mezhebine müntesip olan birinin eli kadına temas etti. Oysa onun mezhebine göre bu abdesti bozmuyor ama kendi mezhebine göre bozuyor. veyahutta işte vücudundan kan aktığını kan. gördü. Hanefi'ye göre bu abdesti bozuyor ama kendi görüşüne göre, kendi mezhebinin kuralına göre bozmuyor. Diğer taraf bunun farkında olmaması durumunda onun zamına değil kendi zamına, kendi inancına, kendi itikadına göre meseleyi değerlendirerek ona iktidar eder veya etmez. Hmm. Yani burada her alükarıda kuralımız kişinin kendi iltizamıdır. Evet. Çünkü şafi olan bir kimse kan abdesti bozmaz derken Şafiilerinkini bozmaz demez, Müslümanınkini bozmaz der. Çünkü İmam Şafi'nin e, bu konudaki anlayışı iştahatı bu yönde. Veya Hanefi olan bir kimse kan abdesti bozar derken Hanefilerinkini bozar demez, Müslümanınkini bozar der. Dolayısıyla herkes kendi zamı doğrultusunda karşı tarafı evet. irdeleyeceği için buna göre kendisine bir yol haritası çizecektir. Hocam bir de mezhepler arası hani geçişlerde Hanefi mezhebinden Şafi mezhebine mesela zorunlu oldukça geçiyorlar veya Şafi mezhebinden Hanefi mezhebine veya Maliki mezhebine. Hani geçiş olduğu zaman ya işte çok büyük günah öyle şey olur mu gibi sözler Bakın e, aslında oluşuyor. bu konuyu şöyle anlamamız gerekir. Mezhep taklidi e, kaç şekilde olabilir? Genel hatlarıyla baktığımız zaman mezhep taklidi e, bazen coğrafi yapıdan kaynaklı olabilir. Yani insanların bulunmuş olduğu o bölgede o mezhebin fıkıhçıları vardır, o mezhebin ilim adamları vardır, o mezhep orada yaygınlık kazanmıştır. Dolayısıyla kişi dinine dair bir meseleyi öğrenmek istediği zaman o mezhebin doğrultusunda konuyu öğrenmiş oluyor ve böylece Hanefi olabiliyor veya Şafi olabiliyor veya Maliki veya Hanbeli olabiliyor. Bu taklit bildiğimiz yalın genel olarak insanların çoğunluk itibariyle, ekser, kahir ekser itibariyle taklidin yöntemi. Yani bizler batıda olduğumuz için, bulunduğumuz coğrafyada Hanefi hocaları ağırlıklı olduğu için ve dinimizi onlardan öğrendiğimiz için, fıkhımızı onlardan öğrendiğimiz için biz Hanefi olmuşuz. Ama doğuda olan bir kardeşimiz, oradaki ilmi mecra genelde Şafii mezhebine müntesip olan ehli olduğu için ve oradaki fıkhını da onlardan öğrendiği için o da Şafii olmuştur. Biz de muhtemelen orada olsaydık Şafii olurduk, o da burada olsaydı muhtemelen Hanefi doğrultusunda hareket ederdi. Bu bildiğimiz klasik taklit ve mezhep taklidi. Böyle olabilir. Bir de tahkiki mezhep taklidi vardır. Ne demek tahkiki? Yani bir insan gerçekten ilim sahibidir ama gerçek anlamda bir sahibidir. Yani tercümeleri okuyarak değil, mali okuyarak değil veya hadis tercümelerinde kendisince hadisleri yorumlayarak da değil. Gerçek anlamda bir İbn-i Humam gibi, bir İmam-ı gibi, bir Rafian gibi, bir İmam-ı Tehavi gibi İlim, dirayet sahibidir. Böylesi bir durumda olan bir ilim adamı konuyu mesaya yatırır, delilleri inceler ama delilleri tahkiki olarak inceler, taklidi olarak değil. Yani o şöyle dedi, bu böyle dedi diye değil, kendisi bizatihi delillere vakıf olur. Bu O deliller doğrultusunda bu konuda falan müştehit imamın görüşü bana daha isabetli geliyor der ve onu taklit eder. Bu da tahkiki bir taklittir. Bahsettiğim, biraz önceki bahsettiğim ehli ilmin tak, e, taklit etmesi gibi. Hatta böyle bir kişi e, bütün konularda bir mezhebin görüşünü taklit etme durumu da olmayabiliyor. Yani bakıyorsunuz mesela İmam-ı Tehavi Rahimullah Hanefi'l hmm. Ama bunun yanı sıra birçok konuda e, görüşü e, Hanefi mezhebine aykırı da olabiliyor. Yani farklı bir mezhebin görüşünü hmm. iltizam etmiş olabiliyor veyahut da tersi de olabiliyor çünkü e, tahkiki olarak o konuya vakıftır. Taklidi olarak değil. Evet. Bunu özellikle vurguluyorum çünkü günümüzde ne hani bazen görüyoruz işte ben mezhepçiyim diyor. Nasıl mezhepçiyim? Ben hadise bakarım, okurum. Hazreti Peygamber ne diyorsa ona göre hareket ederim. İşte bu hadis-i şerif sahih. Ona göre hareket ederim. Peki soruyorsun o hadisin sahih olduğunu sen nasıl anlıyorsun? Sen ricâl ilmini biliyor musun? Yani oradaki senetleri tek tek inceleyerek Efendimiz'in dönemine kadar ulaşabiliyor musun? Yok ben diyor işte rical kitaplarına bakıyorum, işte İbni Hacer'e bakıyorum. O zaman sen hadisin sahih olup olmadığını İbni Hacer'i taklit ederek evet. yapıyorsun. O zaman sen de tahkiki değil, sen de taklit. taklidi yapıyorsun. Hem de senin taklidin öyle bir taklit ki taklit ettiğin kişi ki kendisi mukallit olduğu halde sen müştehitlik iddiasında bulunuyorsun. Yani örneğin i̇bn Hacer'i taklit ediyorum diyorsun. i̇bn Hacer'i kendisi Rahimullah Şafi'l-Mezhep, sen onu kendini öndere denerek evet. onun müştehit olarak kabul ettiği imamın önüne geçmeye çalışıyorsun. Hani halk arasında bir ifade var, nasıl periz, nasıl lahana turşusu. Yani bu hoş bir şey değil veya birileri kalkıyor işte ben mukaren kitapları okurum diyor. Yani mezhep görüşlerini çatıştıran kitapları okurum. Orada hangisi daha e, mukni ise, hangisi daha ikna ediciyse ben onu taklit ederim. Peki sen e, o mezhep e, mukaren kitapları okurken aslında ne yapmış oluyorsun? O kitabın musannifini taklit etmiş oluyorsun. Yani o kitap sana hangi yönde yoğun veriyorsa, özellikle mesela diyelim ki tutun kitabını okuyorsun. Hmm. Aslında onun tercihini sen tercih etmiş Aynen oluyorsun. Öyle. Sen yine mukallissin. Veya mal okuyorsun. Yazarın görüşü ise. Zaten... Ona o yönde. Hatta biz bazen e, arkadaşlarla medresede ders yaparken, işte fıkıh dersinde e, El-Mafsil'in El-ihtiyar isimli eserini okuyoruz. İşte bu konuda Ebu Hanife'nin görüşü bu yönde, İmam Ebu Yusuf Rahimullah'ın görüşü bu yönde diyoruz. E, bu görüşleri tabii arkadaşlara daha iyi anlayabilmek için empati kurarak, yani sanki Ebu Hanife cenahındanmış gibi veya İmam Ebu Yusuf'un Yusuf. cenahındanmış gibi konuyu o şekilde aktarıyoruz, anlatıyoruz. Ee, Tabi biraz mizahi olarak, biraz da canlandırma olarak anlattığımız zaman arkadaşlar diyor ki, hocam diyor burada İmam Ebu Yusuf haklıymış. Sonra tamam diyoruz onu böyle bir koyalım. Şimdi gelin bir de Ebu Hanife tarafından meseleye bakalım. Bu sefer o taraftan e, karşı tarafı yönlendiriyoruz. Hı -hı. Hocam yok ya Ebu Hanife haklıymış. Sonra diyoruz ki bakın şimdi gel bir de Ebu Yusuf'un bu cevabı, buna nasıl bir cevap veriyor? Bir de o taraftan bakalım. Bu sefer diyor ki hocam Ebu Yusuf haklıymış. Aslında Hı -hı. siz haklıyı bulma konumuna Değil. e, değilsiniz. Ben sizi dilediğim gibi ne yapıyorum? Yönlendirebiliyorum. Evet. İşte maalesef günümüzde hani kendilerini mezhep olarak görenler, işte ben bu konuda bir hadis sayısı onunla amel ediyorum diyenlerin de konumu bundan ibaret. Hatta bundan daha da kötü çünkü karşımızdaki bahsettiğimiz kişiler yine talebe. Evet. Yani Arapça okuyabiliyor, okuduğunu anlayabilecek seviyede olan kişiler. Oysa bahsettiğimizin çoğunluğu maalesef tercümelerle Tercüme bunu yapıyor. Evet. Dolayısıyla böyle bir kişinin direktmen ve taklidi durumda tahkiki olarak kendisince bir mezhep üstü olarak görmesi e, hakikaten doğru bir şey değil. İmam, Kimseyi takip etmeyin derken aslında beni takip edin diyorlar. O da Ölümün. diğer taraftan hani bazıları var ya işte ben Kur'an İslam'ına sizi çağırıyorum evet. diyor. E ne demek Kur'an İslam'ı? E Kur'ana bakacaksın. Kur'an açıktır. Sana Kur'an ne diyorsa ona göre hareket edeyim. E ne diyor hocam? Gel diyor ben sana anlatayım diyor. O ki sen anlatacaksın. Bırak çıkaradan. E bu anifi anlasın. Evet. Çıkaradan İmam Şafii anlasın. Yani o ki bunu birinin anlatmasına ben muhtaçsam, kendim bizzat okuyarak bunu anlayamıyorsam o zaman ben seni taklit edeceğim. O zaman sen beni e, hani Kur'an'a davet ediyorum olarak yani söylem güzel bir söylem gibi geliyor evet. ama aslında sen insanları kendine davet ediyorsun. Beni taklit edin demiş oluyorsun. Yani bu da e, ne derece insanları saptırmaya yönelik ifadeleri olduğu aşikardır. Güzel İmam Kevser'in çok güzel bir makalesi var bu konuda. Yani mezhepsizliliğin insanı dinsizliğe getiren bir köprü olduğu, böyle bir durumda insan yavaş yavaş Allah muhafaza dinsizliğe doğru gittiğinin bir göstergesidir. Tabii söz sözü açmış oldu. Hani biz taklit noktasından yola gitmiştik. Yani mezhep taklidi dediğimiz gibi dört şekilde olabiliyor. Birincisi coğrafi yapıdan, bulunduğumuz yerdeki ehli ilmin o mezhebin müntesipleri olması, işte örneğin mesela e, Küfe'de e, Ebu Hanife Rahimullah, onun öncesinde Hammad bin Süleyman, onun öncesinde İbrahim'in Neha'i, Alkama, i̇bn Mesud, o fıkhın orada hakim olması, oranın o ekole sahip olması. Ama bir Medine'ye bakıyorsun. Orada işte İmam Malik'in ekolünün orada hakim olması. Çünkü insanlar hoca olarak onu görüyor. Hoca olarak onu biliyor ve insanın fıtratındandır. Herkes kendisinin güvendiği, kendi mıntıkasından çıkmış olduğu kişinin ilmine güvenir. Bunu biz kendi içimizde de yaşıyoruz. Yani şu hoca, bu hoca ne dedi önemli değil. Bizim hocalarımız ne diyor. Evet. Kişiler Herkes bu şekilde bir güven tesis ediyor. İşte mezhep taklidinin birinci boyutu bu yöndedir. İkincisi biraz önce yine bahsettiğimiz e, İbn-i gibi, tahaviler gibi, Remliler gibi, İmam-ı gibi yani taklitten biraz daha öte tahkiki olarak o görüşü benimsemeleri e, bu seviyede olan kimseye diyecek bir şeyimiz yok. Ama bu seviyede olmayıp da bu seviyede olduğunu iddia edenler maalesef çok fazlasıyla da görmekteyiz. Üçüncü taklitte zaruretten kaynaklı bir taklit. Yani bulunduğumuz coğrafi yapıda evet o mezhebin görüşüne vakıfız, onu öğrenmişiz. Delilleri irdeleyebilecek ilmi kapasitemiz de yok. Ama mecburiyetten dolayı başka bir müştehidin görüşü şu anda işimize daha fayda veriyor. Veyahut da bizim bu sıkıntımızı bertaraf ediyor. Örneğin Hicaz'da e, tavaf yapma esnasında şafi olan bir kişinin abdest noktasında sıkıntı çekmesi gibi. Çünkü kadına temas otomatikmen abdesti bozacaktır. Orada abdest alıp gelmek saatleri berk alacaktır. E, kalabalık bir zamanda e, ciddi bir zorluktur veya da işte elleri yukarıda olacak, ellerine eldiven takacak falan bazı meşakkatler. Hmm. Bunun tersi de olabilir. Yani aynı olay Hanefi mezhebi için de geçerli olabilir farklı bir meselede. Böylesi bir durumda veya özellikle muamelat konularında bunu çok yaşayabiliyoruz. Yani yeni çıkan bir ticari faaliyet meselesinde bir mezhebe göre e, sonuca varamıyoruz. Ama insanların o konuda bir uygulaması var, o konuda diğer mezheplerden bir çıkış yolu varsa ee, o yöne de yönlendirilme de olabiliyor ki nitekim, e, ümmetin alimlerinin bu bağlamda birbirleriyle aykırı görüşte olması, ihtilaf etmesinin evet. ümmete yansıyan rahmeti de budur zaten evet. ee, bu şekilde. Bir de e, zaruret dediğimiz bu taklit bir de teşehhi dediğimiz nefsane arzulardan kaynaklı. Hmm. Yani ben kah bunu taklidiyorum, kah bunu taklidiyorum ki bu bazı kere telfika gidebiliyor. Yani yapılan işlemin hiçbir mezhebe göre uygun olmaması, genelde ehliğimin kabul etmediği, doğru görmediği bu şekilde bir taklidin insanı mezhepsizliğe getireceği olarak tamam. kabul edilmiştir. O yüzden ilk üç tür daha fazla uygulanan bir taklittir. Genelde bu, bu türlü kardeşlerimiz hani ben Hanefi'nde Şafii oldum veya Şafii'nde Hanefi oldum aslında coğrafi yapıdan kaynaklı. Yani çocukluğunda büyüdüğü, e, neşv-i nema bulduğu, e, namazın niyazını öğrendiği yerde işte Şafii kurallarına göreydi veya Hanefi kurallarına göreydi. Öyleydi hocaları ama yer değiştirdi, farklı bir coğrafyaya geçti. Artık o konuda etrafındaki ehl ilim, e, işte Hanefi mezhebin ilim adamları veya Şafii mezhebindeki ilim adamları Artık onların verdiği doğrultuda hareket edebiliyor, başka bir şey de bilmiyor. O zaman mezhep değiştirme. Yoksa bu hani onu daha haklı buldum, onu daha haksız buldum değiştirme. şeklinde yine değildir. Ha, böylesi bir durumda mezhebi değiştirmek derken işte bunun için bir merasim yapmak gerekir. İşte bir toplantı yapmak gerekir. Böyle bir şey yoktur. Geçen yoktu. öyle bir şey oldu. Yani nikah töreni gibi bir şey düşündüler herhalde onu. Evet. Dedi ki, ''Abi ben de şimdi Şafii mezhebindenim.'' dedi işte yeni evlendim hanımla sıkıntı oluyor dedi. Yani elime değiyor, abdest bozuyor falan. Ben Hanefi mezhebine geçmek istiyorum ama ne yapmam lazım? bunun istedi. Nasıl oluyor bu işler? Nereye gitmem lazım falan. Sadece mücerred kalbi olarak ona iltizam etmek yeterlidir. Evet. Yani bunun için bir merasim de şuydu, böyle bir şey yoktur. Tamamıyla kalbin iltizamıdır hmm. bu kabullenmesidir, ameliyenin o yönde yapılacağına dair kişinin kendisini yönlendirmesidir. Evet. Dolayısıyla burada efendim şuna geçersen olur ama buradan şuna geçersen olmaz. Ee, bunlar e, belki hani bunu elastiki olarak çok fazla yerlere çekilmesin Hı. diye avamı zecredebilme adına bazıları tarafından söylenmiş şeyler olsa da e, bu gerçekten ilmi anlamda bir söylem değildir. Bunu da ifade etmekte evet. fayda var. Yani aslında aslında biraz uzun konuşmuş olduk ama Güzel ilimler vermiş olduk, bilgiler vermiş olduk. Evet. Bununla ilgili çünkü çok kafalar soru işareti vardı. En Enamda bunlara da anlatmış olduk. Evet. Bir diğer sorumuzda da hocam. Ben bir iş yerinde çalışıyorum. Aynı zamanda da internetten kendi adıma alım-satım yapıyorum. İş arkadaşlarımdan bazıları bunun caiz olmayacağını söylediler. Ben kendi işimi yaparken çalıştığım yerin işini aksatmıyorum ve çalıştığım iş yerinin işi benim şahsen yaptığım işten çok farklı bir iş. Yani dükkanın müşterilerini kullanmıyorum. Benim mesai saatini internetten kendi işimi yapmam, caiz mu diye söylediler. Evet. Ee, tabii sosyal medyanın çok fazla aktif olduğu şu dönemde. Ee, ve ticari sahanın da birçoğunun e, sanala intikal etmesi yani bedensel bir beceriye gerek kalmaksızın e, oturduğun yerden bu işi yapabilme olanağının, imkanın ortaya çıkması e, bu gibi sorularla da karşılaşmamıza sebebiyet verebiliyor. <gülüyor> Tabii meseleyi klasikte baktığımız zaman, Hanefi fıkhı doğrultusunda baktığımız zaman e, kira akdi konusunda bu e, mesele irdelenir yani icara akdi. E, icare kira aktı bazı kere bir emtianın, bir malın kiraya verilmesi yönünde olur. Bazı kere de bir menfaat üzerine kira aktı yapılabilir. Malın kiraya verilmesi işte daireyi kiraya vermek e, veya bir iş makinesini kiraya vermek veyahut işte bineyi kiraya vermek şeklinde yani menkul ve gayrimenkul ayrımı yapılabilir. Amel üzerine kira akti ise e, bir işçi tutma kabiliğindendir. Bunu da fıkıh kitaplarımız iki şekilde ele alır. Ecir'am, Ecir'i Has. Ne demek eciram eciri has bu ne açıdan iki şekle ayrılabiliyor iki kısma ayrılabiliyor eciram dediğimiz sadece iş iş yapan kimse değildir yani örneğin bir terzidir veya bir kuru temizlemecidir veya bir tamircidir siz aracınızı getiriyorsunuz veya bir getiriyorsunuz kuru temizleme veya bir siparişte bir kumaş getiriyorsunuz diksin diye. Bu kimse size bir iş yapacak ama iş yaparken başkasına da iş yapma imkanı var. Yani sadece sizin için çalışan bir insan değildir bu. Yani sizin arabanız orada tamir olurken başka arabayı da tamir edebiliyor. Sizin elbisenizi orada temizlerken başkasının elbisesini de temizleyebiliyor. Buna eciram deniyor fıkıh dininde. Böylesi bir durumda sizin bu kişiyle yapmış olduğunuz akit yani akde konu olan makudun aleyh o ameliye üzerinedir. Yani elbisenizi temizlemekse o elbiseyi temizlemesi üzerinedir. Arabanızı tamir etmesi ise arabanın tamir edilmesi üzerinedir. Dolayısıyla o kişinin mesaisini farklı şekillerde kullanması noktasında sizin herhangi bir yaptırımınız olmaz. Yani ben işte tamirci arabamı getirdiğim zaman işte bana dedi ki üç gün sonra hazır olacak dediği zaman bu üç gün zaman zarfında benim arabamın hâlinde hiçbir şeyle meşgul olmayacaksın şeklinde bir diretme hakkına sahip değilsiniz. Hı. Bu adam üç gün sonra senin arabını hazır edecek. O arada ister çayını ister, ister kahvesini içer, ister başka bir arabayla uğraşır veya pikniğe gider. Bu e, O işi getiren kimsenin vusunda olan, e, müdahale edebileceği alan değildir. Hı. Ama bir de ecir Has vardır. E, ecir Has bir nevi Yevmiye kabiliğinden kişinin zamanını kiralamaktır. Hı. Yani bir işveren yanına bir işçi kiralıyor, e, diyor ki sabah 8'de burada hazır olacaksın, akşam 8'e kadar burada duracaksın. Bu zaman zarfında işte ya müşterilere bakacaksın, ya yerleri temizleceksin, ya çay yapacaksın. E, veyahut da o dükkan neyle alakalıysa, o kişide neye dair sanatı varsa o yönde işini yapacaksın diyor. Günümüzdeki memuriyet gibi. Böylesi bir durumda bu akit yani icara akdi, kira akdi o kişinin ameli üzerine yapılmış bir akit değildir. O kişinin zamanı üzerine yapılmış bir akittir. Yani o insan şu saatten bu saate kadar olan zaman dilimini işverene verdiği için ondan bir ücret alacaktır. Dolayısıyla işverenine vermiş olduğu o amelin yani o zamanı diyelim ücretini aldığından dolayı o zamanı başka bir şekilde değerlendirme imkanına sahip değildir. Burası önemli. Evet. Yani sanki siz bir emtia'yı bana satıyorsanız, o emtia benim mülküm olur, o emtia'yı bir başkasına artık satma hakkınız yoktur. İşveren işçi ilişkisinde de eğer bu ecir has olan bir ecir ise, sanki emtia olarak değerlendirdiğimiz şey o işçinin zamanıdır. İşte mesai saatleridir. Hmm. O mesai saatlerini işvereninize sattınız ve karşılığında bedelini aldınız veya alacaksınız. Dolayısıyla o mesai saatlerini bir başka yerde kullanma hakkına işvereniniz onay vermedikçe yetkiniz olmaz. Velev ki o mesai saatlerinde başka işle meşgul oluyorsunuz, o meşguliyetiniz işverenin işini zedelemese bile. Çünkü mesele burada ameliye üzerine değil yani iş yapmak üzerine değil. Belki zamanınızı hapsetme. Yani o kişi sizi kiralayarak sizin hangi saatlerde onun yanında duruyorsanız onun muka mukabilinde size ücretinizi vermiştir zaten. Hı. Dolayısıyla bu benim için geçirmen gereken zaman dilimidir. Bu zaman dilimini şahsın için geçiremezsin. Başka bir şey için geçiremezsin. Tabi e, bazı zarur durumlar müstesna adamın yemek yemesiydi, ibadet etmesiydi veyahut işte hacete asiyelerini gidermesi bunlar ayrı bir konu. Bunlar sanki öncesinde isna edilmiş gibidir. Ama bunun haricinde örfü olmayan, keyfi bir uygulama olarak bireysel olarak işverenin izni olmadan ben işte bu mesai saatinde farklı bir iş daha yapayım deme hakkına sahip değilsiniz. Farklı bir iş yapmak, sattığınız bir manu başkasına satmak gibi değerlendirilir. Bu açıdan bu kesinlikle caiz değil. Ama o ki yani bunu sanal olarak yapıyor, bedensel olarak hani bir de şu da var, kendi adına yaptığı iş ile bulunduğu dükkanda yani işverene yaptığı iş aynı mahiyette olursa dükkan içinde dükkan olur ki bu zaten ahlaki olarak da hoş bir şey değildir. Ama bahsettiğine göre farklı bir iş dalı, farklı bir alan yani orada diyelim ki memurdur, yazıcıdır veya başka bir işlem yapıyor ama aynı zamanda da internetten kendine ait olan mallarını sipariş yapıyor, sipariş geçiyor vesaire. Eğer bu iş bunu engellemiyorsa bu iş yaptığında işverenine söylüyorsa, işveren bu konuda e, müsamahalı davranımda ona müsaade ederse bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Ama yok kendince ben bunu işverene söylesem bana izin vermez ama ben nasıl olsa bu iş yaparken işverenimin işini aksatmıyorum deme bu konuda farklı bir iş yapma noktasında kişiye ruhsat vermeyecektir. O yüzden bu noktada dikkat etmekte fayda var. Yani çalışırken aslında günümüzün çokça yapılan şeylerinden yani e, çevremizi de görüyoruz. Özellikle internet üzerinden film izlemeler, dizi izlemeler veya farklı farklı sitelerde dolaşmalar, sosyal medyada dolaşmalar. Bunlar da çalışmış olduğumuz kişinin, <gülüyor> kurumun aslında zamanını çalmış oluyoruz gibi. Aynen öyle ama tabii burada bazı örfü olarak müsamahalı olan şeyler olabiliyor. Yani sen işte bir bakkalda tezgahtarsın, dükkana müşteri geldiği zaman ayağa kalkıp ona bir şey vereceksin. Evet. Ama dükkana kimse gelmediği zaman illa orada ayakta durmak zorunda değilsin oturabilirsin. Evet. Yani otururken kitap okuyabilirsin. Yeter ki o bir yani işverene zarar verici bir durum olmasın Olmaz. ve işverenin de gördüğü, müşahede ettiği, örfü olan bir şey olsun. Hmm. Ama hani ticaret olayı biraz daha farklıdır. Çünkü sen her ne kadar orada bir şeyle yani meşgul olsan bile kafanın takık olma durumu söylesin konusu olabiliyor. Hmm. Veya ona işte bir teklif verdin. Acaba bana nasıl cevap verecek? Nasıl dönecek? Veyahut da işte ya bu ucuza mı geldi? Pahalıya mı geldi? Veya ben bunu nasıl temin edebilirim? Kafayı farklı alanlarla meşgul etmek. Oysa işvereninin sana vermiş olduğu e, ücret kafanı kendisi için meşgul etme yönteminin evet. doğrultusunda olabilir. O yüzden bu konuda şeffaf olmakta fayda vardır. Bükkanı Eğer böyle bir şey de yapıyorsan işvereninin bilgisi olsun, işverenin onayı olsun ki zaten onay veriyorsa bir sıkıntı olmayacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuza da paramızı likit fonda değerlendirmemiz caiz olur mu diye sormuşlar. Tabii öncelikle fon nedir bunu bilmemiz gerekir ki bunun likit olması ne demek neyi ifade eder? <gülüyor> Buradan elde edilecek olan kazanç nasıl hareket edilmesi gerekir? Malumunuz bazı kurumlar, bazı firmalar, bazı şirketler vardır ki bunlar sermaye piyasası kuruluyla Entegre olarak çalışırlar. Hmm. Onların kuralları doğrultusunda veya onların denetlemesine tabidirler. Sermaye sahiplerinin paralarını toplarlar. Tabi devlet güvencesi de vardır ve bu paraları fonlandırırlar. Fonlandırma demek aslında bir nevi yatırım demektir. Hmm. Yani gelir getirecek, sağlayacak yerlerde bu paraları çalıştırmak. Bu nerede çalışır? İşte bu bonolar da, hazine bonolarında yapılabiliyor. Tabi bu bahsettiğimiz meselenin caiz veya Ademul Cevazlı tarafından değil e, sistematik günümüzdeki uygulanışı önce bunu tasvir edelim bilelim sonradan fıkhi değerlendirmesini yapacağız. Peki bunlar e, topladıkları bu paraları nerede çalıştırabiliyorlar? E, buna A tipi fon, B tipi fon şeklinde de bazı ayrımlar yapılabiliyor. Yani sabit getirisi olan fonlar, sabit getirisi olmayan fonlar, e, sabit getirisi olan fonlar e, çoğunlukla faizli iştigaller. Yani e, hazine bonoları gibi, devlet tahvilleri gibi e, bir evrak alıyorsun, e, borç veriyorsun daha doğrusu. Sonra sabit aylık olarak o borç üzerine veya günlük olarak e, oradan e, nema alıyorsun, bildiğimiz faiz getirisi Bazı kere da bu e, menkul kıymetler olabiliyor, hisse senedi tarzında olabiliyor, sukuk olabiliyor, emtia alım satımları, borsa üzerinden kıymetli madenlerin alım satımı şeklinde de olabiliyor. Ee, ve bunlardan elde edilecek olan geliri, o firma yüzdelik olarak belli bir kısmını kendisine alıyor. Yüzdelik olarak belli bir kısmını ise e, o sermaye sahipleri kimlerse onlara bunu dağıtmış <gülüyor> olabiliyor. Fon dediğimiz olay aslında budur. Evet. Tabi İslam fıkhına göre meseleye baktığımız zaman İslam fıkhında emek-sermaye ortaklılığı vardır. Buna mudarebe ortaklılığı deniyor. Ancak mudarebe ortaklığında yani emek sahibi, sermaye sahibinin sermayesini aldığı zaman onu meşru çerçevede çevirmesi gerekir. Meşru alanda ticaret yapması gerekir ve aralarındaki anlaşma da sabit bir rakam üzerine olmamalı. Yani elde edilecek olan kardan aralarında taksim, yüzdelik olarak taksim etmeleri gerekecektir. Anlaşma bu yönde olacak ve yapılan ticarette meşru olacak. Peki bu fon dediğimiz olaylarda çoğunluk olarak baktığımız zaman bunlar sabit getirisi olan fonlar hmm. yani hazine bonoları veya tahviller ki bu bir bildiğimiz faizdir. Faizi kişi bireysel olarak yapsa ne derece günahsa, kurumsal olarak yapsa da aynı derece günahtır. Hmm. Devlet eliyle yapmasıyla yani özelde yapması arasında yine bir fark olmayacak. Bu işlem kesinlikle caiz olmaz. Peki bunu diğer hani bahsettiğimiz de kıymetli evrakların alım-satımı şeklinde veya sukuk şeklinde ki sukuk bütün olarak hepsine için caiz değildir demesek de içinde caiz olmayan kısımları da vardır. Ama bu alışverişin yapıldığı alan da önemli. Ki maalesef bu hisse senetlerinin al-sat yapıldığı yerlerin yani oluşabilmesi borsada yapılacaktır. Borsada baktığımız zaman burada belki satın almış olduğunuz, daha doğrusu ortak olduğunuz firma belki meşru bir firma olsa da akdin yapısı da burada önemlidir. Hmm. Yani İslam fıkhına göre bir emtiyanın, alım-satımında o emtiyanın ne olduğu önemlidir. Ama o emtiyarı alma-satmadaki akdin nasıl ceyran ettiği de önemlidir. Yani şöyle bir anlayış yoktur. Eğer bir yerde mal varsa, meşru bir mal varsa karşılığında da para alınıyorsa bu nasıl alım satılırsa yapılsın bu caizdir. Böyle bir şey denmez. Çünkü yapılan akit itibarıyla bu batıl olabilir, fasit olabilir, mekruh olabilir. Hmm. Bunun gibi birçok merhaleler vardır ki bu da o akitten elde edilecek olan kazancın kişiye helal olmamasını gerekli kılan. Çünkü Hanefi fıkhına göre yapılan bir akit eğer fasit bir akitse eşittir, faizdir. Fasit, fasit bir akit olması maldan kaynaklı bir problem olmayabilir. Akit yapısından kaynaklı bir problem olabilir. Hatta akit yapısından kaynaklı batıl bile olabilir ki batıl fasitten daha eşittir, daha ağırdır. Mesela borsaya baktığımız zaman e, en bariz olarak gözümüze çarpan yani birçok problemli işler olmakla beraber en bariz olarak gözümüze çarpan açığa alım ve açığa satım sistemleri vardır. Yani borsada e, tahviller, hazine bonoları onun haricinde hmm. e, hisse senedi alsatlarda teslimat üç gün sonra tahakkuk eder. Yani işlemden üç gün sonra evet. e, bu zaman zarfında belki 10, belki 20, belki 100 kişi el değiştirmiş olabilir. Ve e, üçüncü gün kimin e, o aidiyet kime dönmüşse o e, senet direkt ona intikal edecektir. Oysa bu İslam fıkında ciddi bir problemdir. Çünkü kişi dahil henüz sahip olmadığı bir şeyi satma meselesi vardır. لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ şerifinde Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bunu nehyetmiş. Yani malik olmadığın, sahip olmadığın bir şeyi satma noktası. Bazı istisnai durumlar, selam gibi, istisna akdi gibi... E, sipariş hakkı gibi durumlar olsa da bunların maadasında, bunların haricinde bu caiz olmayacaktır. Yapılması e, hatta batır olarak da nitelendirilecektir. Çünkü olmayan bir şey satmış oluyorsunuz. Yani in'ikada yönelik şartlarda problem vardır. E, peki sizin belki diyeceksiniz ki ya ben sahip olmadığım bir şey satmayacağım. Ama sizin satın almış olduğunuz o hissenin karşı tarafın mülkünde olup olmadığını sorgulama hakkınız yok. Bunu bilemiyorsunuz. Bunu bir zaman biz de üst düzeyde yetkili olan bir tanıdığımız vardı, bir arkadaşımız vardı. Ona sorduğunda yani bunu ayırt edebilir miyiz? Bunu ayırt etmek zordur, yani hmm. mümkün değildir. Sizin çünkü bu işlemi yapacağınız aracı kurumlar vardır. Siz bizatihi bunu yapamazsınız. Aracı kurumlarından da siz işte ben bu senedi istiyorum dediğin zaman o senet kimin elindedir, kimin elinde değildir? Bu adam açığa mı sattı yoksa elindekini mi sattı? Bunu bilme imkanınız olmaz. Ki bu en basit bir örnek. Bunun gibi daha birçok problem vardır. Yani netice olarak baktığımız zaman evet fonlanma, para ile para kazanma meşru çerçevede olabilir ama maalesef fon şirketlerinin yapmış olduğu faaliyetlerinden %99 diyebileceğimiz tarzda ki bunların %70, %80'i sabit faiz getirisi. Zaten bunu kenara ayıttıralım. Hmm. Geri kalan %30'unda da akit yapılma işlemindeki problemlerden dolayı bunlardan uzak durulması, bunların caiz olmadığını söylüyoruz. E, likit tabirinin kullanılması ise bu e, vade, kısa vade demektir. Yani e, bu ticari işlemin veyahut da bu al satın veyahut da e, bu tahvilin veya hazine bonusun alım ile alakalı sistemde bir farklılık yok. Sadece vade oranının kısa olması. Hmm. Yani uzun vadeli değil, kısa vadede. İşte iki günlük, üç günlük, beş günlük veya bir aileyi geçmeyecek şekilde e, o parayı tekrardan geri çekebilme hakkını kişiye vermesi. Likidim manası bunun haricinde başka bir ifadesi, başka bir hüküm manasında bir ifadesi yoktur. Bu sebepten dolayı paranın e, yatırılacağı fonlarda ciddi anlamda sıkıntılar olduğu ve bunu kişi ayırt edememesi söz konusu ise e, böyle bir duruma, e, bunu bir yatırım aracı olarak görmek elbette uygun bir şey değildir, caiz değildir söyleyebiliriz. Evet hocam, bu soruyla kısa bir araya gideceğiz. arana kabinde yine sizden göndermiş olduğu sorulara cevaplamaya devam edeceğiz. Sizlerle de sorularınızı İlmi Halet Derya TV bizlere de gönderebilirsiniz. Kısa bir ara ardından buradayız inşallah. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmi programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam bir diğer sorumuz, hediye olarak verilen şey rüşvet kapsamına girer mi? Yani hediyeyi alan kişinin böyle bir düşüncesi yok, ancak hediyeyi veren kişi bu düşüncede olabilir. Bu sonuca tesir eder. Şimdi, hediyeleşmek her şeyden önce sünnettir. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birbirlerinizi sevme noktasında Müslümanlara nasihatlerden bir tanesi, hediyeleşmek e, ki arada bir ünsiyetin oluşmasıdır. E, Tabi hediye vermekte e, bu hediyeyi vermekten kaynaklı olarak kişi herhangi bir menfaat gütmez. Hmm. Herhangi bir menfaat beklemez. Sadece Allah rızası için karşı tarafı sevindirmek, e, bu, bu, bu alanda aradaki ünsiyeti pekiştirmektir. Ama bir hediye vermek bir beklentiyi doğuruyorsa bu durum farklı olarak algılanacaktır. Hmm. Kitaplarımızda e, belli makama gelen kimselerden bahsedilirken, işte kada konusu özellikle, Edeburu da bu iş denir. E, kişi artık belli bir makamdasınız, e, yaptırım hakkına e, sahipsiniz, davaları görebiliyorsunuz. Böyle durumda olan bir kimsenin hediye alması doğru mudur değil midir konusu incelenir. Ve denir ki, daha öncesinden yani o makama gelmeden önce bir arkadaşın vardı, bir ahbabın vardı, onunla hediyeleşiyordun. O makama geldin, hediyeleşme yine devam ediyor. Eğer hediye boyutunda bir farklılık yoksa, aynı şekilde hediyeleşme devam ediyorsa, senin o makamda olman, o arkadaşının sana getirdiği o hediyeyi almana engel değil. Ama makam öncesinde böyle bir adetiniz yok idi. Veyahut da makam öncesinde bir hediyeleşme vardı ama limitler belli idi. Siz o makama geldikten sonra, Adet olmadığı halde hediye getirmeye başladı veyahut da limitler artmaya başladı. Yüksek limitlerde size hediye gelmeye başladığı zaman böyle bir hediyeyi almayı kitaplarımız caiz görmez. Belki o kişiyle direkt olarak bir davası yok, sizden bir beklentisi an itibariyle yok ama siz bir makamdasınız. Her an onun işi size düşebilir ve bu bağlamda o hediye, eski vermiş olduğu hediyelere binen de bir töhmet söz konusu olabilir. Kitaplarımız bu töhmet'e binen, daha oluşmasa da olma ihtimaline binen bunun önünü kesmişlerdir. Şimdi kardeşimizin sualinde diyor ki ben bunu hediye olarak kabul ediyorum diyor. Yani benim görevimde herhangi bir farklılık sunmayacağım. Neyse ameliyem aynısını icra edeceğim ama diğerinin böyle bir beklentisi olabilir Hayır. diyor. Dolayısıyla böyle bir beklentisi olabilir seziyorsan zaten buradaki gayenin farklı bir gaye olduğu aşikardır. O yüzden zaten öyle bir makamda olan bir kimsenin hediye alma, adeti olmadığı kişilerden hediye alması caiz değildir. Ne olursa olsun beklentisi var veya yok. Çünkü o hediye sizin şahsınızdan dolayı değil, makamınızdan dolayı gelmiş. Mevkinizden dolayı gelmiş, bulunduğunuz işte vazifeden kaynaklı olarak gelmiştir. Rüşvet dediğimiz olay aslında görecelidir. Yani birine göre rüşvet olan diğerine göre rüşvet olmayabilir. Mesela örneğin bir insanın hakkı olduğu halde normal şartlarda hakkıdır, yapılması gerekiyor ama karşı taraf zulüm yapmak suretiyle o hakkı ifa etmiyor. Ancak ondan belli bir bedel almak karşılığında bu hakkı yerine getireceğini söylüyorsa hı hı. bu durumda veren kimse açısından bu verilen şey defü'l musibe derler. Yani bir belayı, bir musibeti defetme gayesiyle vermiş. Verme açısından bir günah yok ama alan kimse açısından bu rüşvettir niye? Çünkü o başka bir gayeyle bunu almıştır. Şimdi rüşvet dediğimiz olay da da aslında hakkınız olmadığı halde hakkınız olsun diye veya diğerlerinizden bir farkınız olmadığı halde tercih sebebi olarak kabul edilsin diye siz tercih edilin şeklinde verilen bir işlemdir. Hmm. Bu bazı kere bir yemek yedirmek bile olabilir. Bazı kere ona işte bir hediye getirmekte olabilir. Veya referans sokmak aralara ki hani torpil diye halk arasında ifade edilen işlemler bunlar tabii ki caiz değil. Özellikle makam ve mevkide olan, iş yapabilme konumunda olan ve insanların kendisine muhtaç olduğu bir dönemde ise böylesi bir insanın tanımadığı kişiden daha öncesinde aralarında adete olmayan kişiden hediye alması kesinlikle caiz değildir. Değil. E, tanıdığı kişiden daha önceden hediye aldığı adeti olan kimse dahi olsa hediyenin boyutunda bir değişiklik varsa yine alması caiz değildir. Değil. Yani zaten ben o göreve gelmeden önce de bana çay ısmarlıyordun. O göreve geldim, yine çay ısmarlıyorsun örneğin. Veyahut da işte ondan önce gelirken bir kutu çikolata ile geliyordun. Şimdi yine gelirken bir kutu ile geliyorsun. Bunda da bir örnek değil. Yani bir sıkıntı değil. Ama hiç adetin da bana pahalı bir hediye getirdin. O zaman burada işler değişmiştir. Hmm. Böylesi bir durumda o kişinin o hediyeyi alması kesinlikle caiz değildir. Evet hocam. Bir diğer sorumuz akşam namazının farzından sonraki sünneti ara vererek kılınabilir mi? Mesela 5-10 dakika gibi bir ara verdikten sonra kılabilir miyiz? Ee, tabii ki kılınabilir ki özellikle akşam namazının e, farzını kıldıktan sonra bazı viritler vardır ki bunları yerine getirmek bazen arayı ayırmaya da verebiliyor. Ama uygun olan farzla revatib sünnetleri arasını ayırmamaktır. Ama bu uygunluluk mahiyeti ne yani güzellik olarak kabul edilir yoksa sıhhata endeksi olan bir şey değildir. Ki artı nafile namazların evde kılınmasının faziletli olduğunu bize ifade eden dinimiz hmm. zaten arada bir fasıl olabilme ihtimalinde doğruyor. Evet. Yeter ki bu fasıla dünyevi işlerle meşguliyet olmasın. E peki olacak olsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yani yine bu namazın sıhhatına yönelik bir durum değildir. Yani akşam namazını kıldınız, sünnetini bir 10 dakika, 15 dakika veya işte su sandınız, su içtiniz veya abdestiniz zarardı, abdest aldınız veya karnınız acıktı, yemek yediniz, sonra sünneti kılıyorsunuz. E, yeter ki vakit çıkmamış olsun. E, bu namazın sıhhatına yönelik e, herhangi bir sıkıntı doğurmayacaktır. Zaten Halefi mezhebi dışında işte mesela Şafi mezhebinde e, akşam namazın hemen peşine, farzın peşine mesela tespihat falan yapıyorlar. Ondan sonra mesela aradan 5-10 dakika, dakika gibi bir zaman geçiyor. Enzaynay'ı falan da okuyan kardeşlerimi evet. ondan sonra sünneti biraz Yani mezheplerle alakalı değil de kitaplarımızdaki ifadelerin yorumuyla alakalı. Yani farz namazın akabinde evritlerin yapılabilmesi hmm. yapılmasına teşvik edilmeye dair ifadeler var. Diğer ifadeler revatiple farzın ayırısını ayırmamaya yönelik hmm. bu bağlamda göreceli olarak. işte bu bir ayırma değildir kabul edenler. Yok bu bir ayırma olarak kabul edenler. Hmm. Bu şekilde farklı uygulamaları görmekteyiz. Ama hangi şekilde şekilde olursa olsun da neticede bu bir dünyevi meseleyi araya sokmak olmadığı için evet. herhangi bir zarar olmaz. Velev ki dünyevi bir meseleyi araya sokmak dahi olsa bugüne namazın sahatına engel evet, değildir. Yeter evet. ki vakit içinde kılınmış olsun. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da öğle namazının son sünnetini dört rekat olarak kılan kişi, cuma namazından sonra kılınan vaktin son sünnetini dört rekat kılmalı mıdır? diye sormuşlar. Evet. Yine bu son sünnet karışmış herhalde hocam. Karışıyor maalesef. Evet. E, Tabii e, öğlen namazının son sünnetini dört kılma ile alakalı İbn-i bu Davud'da e, Hz. Peygamber aleyhissalâtu Vesselam'dan rivayet edilen bir hadis-i şerif var. ''Men sallâ'' diye başlıyor veya ''Men hafaza'' diye başlıyor. ''Men sallâ erba'an kâble zuhru ve erba'an ba'deha harrâmehullâhu alennâr'' Yani her kim öğle namazının, farzının öncesinde ve sonrasında dört rekat sünnete devam ederse, dört rekat sünnet kılarsa ki ilk dört rekat zaten müekketti. Hmm. Son dört rekatın iki rekatı müekkettir. Son iki rekatı ise bu bağlamda hadis-i şerifle amel edebilme adına biz bir ziyadedir. Kim bu şekilde namaz kılmaya devam ederse Allahu Azimüşşan cehennem ateşini ona haram kılar. O kimse cehenneme girmez şeklinde müjdelere nail olma vardır. Tabii bunu bazıları şöyle yorumlayanlar da var. Yani bu revatip sünnetin haricinde nafile namaz diyenler de olsa da burada tercih edilen görüş öyle değil. Bizati bildiğimiz son sünnet var ya. O son sünneti 4 rekat kılmaktır. İlk iki rekatı bunun müekket, geri kalan iki rekatı ise nafile olarak kılınması. Şimdi kardeşimiz bunu adet haline getirmiş. Bu güzel bir şeydir. Aynı olay yaslı namazının son sünneti için de vardır. Hmm. Çünkü yine hadis-i şerefte Efendimiz öyle biliyor. Her kim yatsıdan sonra dört vekat e, namaz kılacak olursa Kadir Gecesi'nde kılmış gibi kabul edilir. Yani mükafatı bu bağlamda e, büyüktür. E, dolayısıyla bunlar güzeldir ki Efendi Hazretlerimizin sağlıklı olduğu dönemde, önümüzde gördüğümüz dönemlerde, nihrapta gördüğümüz dönemlerde hep bunu yaptığını yani hiç öğlen namazının son sünnetini iki kıldığını şahsen ben müşahede etmedim. Hmm. Yatsının son sünnetini iki kıldığını şahsen ben müşahede etmedim, hep dört kılmıştır. E ki yakın çevresinde olan hocalarımızda da bu şekilde yaptığını görmekteyiz. E bu güzel bir sünneti ihyadır ki hadis-i şerifte zaten bunu vurgulamıştır. Ancak burada bahsettiğiniz üzere karıştırılan bir mesele. Yani Cuma'nın son sünneti değil de vaktin son sünneti ismiyle kılınan namazın Öğle namazının son sünnetiymiş gibi algılanması o ki son sünnetse bunu niye iki kılıyoruz? Ben zaten dört kılıyorum bunu da dört kılayım. Ki bunu hatırladığım kadarıyla daha önceden de bir nebze konuşmuş Konuştuk, idik. Tamam. <gülüyor> Ama bazı şeyler vardır ki insan başına böyle bir olay geldiği zaman veya birinden böyle bir şey duyduğu zaman bunu tekrardan sorma ihtiyacı evet. duyabiliyor veya tekrardan gündeme getirebiliyor. Veya da tekrar o ahsen kuralınca tekrar etmek güzel oluyor. Daha iyi yerleşmesine de seviyet verme açısından tekrardan paylaşmakta fayda var. Şimdi cuma namazına baktığımız zaman cuma namazının öncesinde dört rekatlık bir sünnet vardır. Bu cuma'nın sünnetidir. Daha sonradan hutbe irade edilir ki bu cuma'nın farzıdır zaten. Sonra da iki rekat cuma'nın farzı kılınır. Cuma'nın iki rekat farzı kılındıktan sonra dört rekat cuma'nın sünneti kılınır. Daha sonradan şu anda uygulamada dört vekatlı zuhra-akhir namazı kılınıyor ki zuhra-akhir namazı aslında cuma namazıyla irtibatlı olan bir namaz değil. İhtiyas sadedinde kılınan cuma namazının sıhhatına yönelik bazı problemler olma ihtimaline binen ki özellikle bu namazın ilk çıkmış olduğu dönemlerde İbnüce'm Bahir isminde eserinde aktarıyor. Birden fazla yerde cumanın kılınması. Çünkü aslı saadette cuma namazı hep bir yerde kılınarıydı. Ama birden fazla yerde kılındığı zaman bu ehli ilmin gündemini meşgul ediyor. Bu olur mu, olmaz mı? İşte hepsi dolarsa olur, hepsi dolmazsa olmaz veya ilk önce başlayan olur. En son kalan olmaz şeklindeki farklı yorumlardan kaynaklı olarak verilmiş bir fetva. Yani bu da kılınsın ne olur ne olmaz. Öğle namazda zimmette kalmış olmasın. Eğer zaten o kişinin başka kazası varsa onun yerine geçer. Hiçbir kazası yoksa nafile bir namaz statüsünde evet. o kişiye illaki bir sevap yazılacaktır. O yüzden Zuhru şöyle bir kenara koyalım. Sonradan kılınan iki rekat vaktin son sünneti namında kılınan bir namaz ki e, genelde insanlarımız sanki şöyle algılıyor. Cumanın farzı olan iki rekatı kıldıktan sonra kılınan dört dört iki rekat namaz öğle namazıymış namazı gibi. Evet. Yani dört ilk öğlenin ilk sünneti sonra kıldığımız Zuhru Akir öğlenin farzı sonra kıldığımız iki rekat ise öğlenin son sünneti. O ki öğlenin son ise bunu dört kılalım. Biraz önceki kader Şerif'ten evet. dolayı. Oysa bu böyle değildir. Ee, çünkü farzdan sonra kıldığımız dört rekat direkmen Cuma'nın sünneti. Zuhru akiri biraz önce bahsettik. İhtiyas sadedinde kılınan namaz. E peki kıldığımız son iki rekat namazın mahiyeti nedir? Aslında bu noktada Cuma'nın son sünnetinin dört rekat olduğuna dair rivayetler olduğu gibi hmm. son sünnetinin altı rekat olduğuna dair rivayetler de vardır. İmam-ı Ebu Yusuf bu konuda rivayetler vardır ki İmdadül Fettah'ta e, bu konu inceleniyor, detaylı bir şekilde var. Bu sebepten dolayı e, ehl-i ilim yani alimlerimiz e, musannifler e, bu iki rivayetle amel edebilme adına Cuma ama dört rekatli rivayet daha kavi olan bir rivayettir. Dört rekat olarak kılındıktan sonra artı iki rekat daha bu niyette kılınması. Yani Cuma'nın son sünneti altı rekattır rivayetiyle de etmiş olabilme adına kılınıyor. Dolayısıyla o son sünnet diye kıldığımız iki rekat yani vaktin son sünnet diye kılınan o iki rekat Cuma'nın son sünnetinin rivayeti olarak altı rekattır rivayetiyle amel edebilme adına kılınıyor. Yani birçoğu belki bu şurda değil belki birçoğu bu bilgide değil ama bu fetvanın yayılması özellikle Osmanlı döneminde uygulamanın bu şekilde olmasındaki gaye budur. Yani Cuma'nın son sünneti 4 rekat ama 6 rekattır görüşleriyle amel edebilme adına 4 artı 2 şekli rekat şeklinde kılınmıştır, kılınmaktadır. Peki niye biz onu zuhur sola kılıyoruz? Önce kılsak olmaz mı? Olur. Bunda herhangi bir mahsur lazım hmm. gelmez. Zaten e, Cuma'nın son sünnetidir. Ama biraz da şekil itibariyle da yani uygulamada sanki öğle namazına da hmm. benzetilmiş. Yani sünnet, farz, sünnet şeklinde. Evet. Ama bu e, illaki olmazsa olmaz olan bir tertip değildir. E, ama bilmemiz gereken şudur ki kıldığımız o son iki rekat sünnet Cuma'nın son sünnetidir. Evet. Yani Cuma'nın altı rekat sünneti vardır. Rivayetiyle amel etmeye yönelik bir sünnettir. Hmm. Dolayısıyla biraz önce okuduğumuz hani مَنْ سَلَّ أَرْبَعًا zuhru الزُّهْرُ وَاَرْبَعًا بَعْدَهَا hani öğleden sonra 4 kılarsa bu girmez. Yani. Çünkü öğlen namazının son sünneti değildir bu. Dolayısıyla orada iki rekat kılınıyor ki altı rekat son sünnet bir şekilde kılınmış olsun diye bu şekilde her iki rivayette de amel edilsin diye. O yüzden burada öğle namazının son sünnetini dört rekat kılma adeti olan bir kimse vahmin son sünneti namıyla kıldığı cuma namazından sonraki o iki rekatı dört rekat kılmamalı, onu dört rekat değil de iki rekat da selam vermelidir. Evet hocam. Bir başka sorumuzda da abdest alırken herhangi bir uzu veya tüm abdest azaları üç yerine dört kez yıkansa bir sakıncası olur mu? Eksik ya da fazla olması. <gülüyor> İmam Muhammed Rahimullah'ın İmam Malik'ten rivayet etmiş olduğu ki İmam Malik'in Muvatta'sının 17-18 tane farklı rivayetleri vardır. bu rivayetlerden bir tanesi İmam Muhammed tarikiyle olan rivayet. Burada bu konuyla alakalı Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan rivayet edilen bazı hadis-i şerifler aktarılır. İşte Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir keresinde abdest uzuvlarını birer kere yıkayarak abdest almış. İşte bu öyle bir abdesttir ki bu olmadan Allah o kişinin namazını kabul etmeyeceği abdesttir. Yani farzı gösterebilme Hı. adına. Daha sonradan ikişer kere yere abdest almış. Tabii ulema şu konuyu tartışıyor. Yani bu aynı zamanda mı olmuş yoksa başka bir zamanda mı? Bu konuda farklı görüşler var ama bu konumuza sirayet eden bir Hı. olay değil. İkişer kere abdest almış. Sonra Efendimiz buyurmuş ki bu Allahu Azimüşşan'ın sevabını iki kat verdiği bir abdesttir. Hı. Daha sonradan üç kere abdest almış yani üçer kere e, abdest uzuvlarını yıkayarak abdest almış ve buyurmuş ki bu benim ve benden önceki peygamberlerin sünneti üzerine alınan abdesttir. E, buradan hareketle Hanefi fukahası diyor ki e, abdest uzuvlarını bir kere yıkamak farzdır. Yani farz olan uzuvları bir kere yıkamak onsuz namaz sahih olmayacağından dolayı bu farzdır. İki kere yıkamak ise sünnettir. İkişer kere yıkamak sünnettir. Üç kere yıkamak ise daha güzeldir. Yani ikişer kere yıkamak da hakikatla sünnettir. Ama bir insan daim olarak ikişer kere yıkaydığından dolayı yıkarsa, üç kere yıkama sünnetini terk etmesinden dolayı kötü bir iş yapmış olur şeklinde İmam Muhammed Rahimullah'ın ifadeleri var. El-Tarihkul Muhammed'de Abdülhayllik Nevi de bu konuya temas ediyor detaylı bir şekilde. Bunu irdeliyor, ele alıyor. Dolayısıyla üç kere yıkamaktır sünnet olan. 2 kere, kere yıkamak da sünnettir. Bundan daha fazla ziyade yapmak ise sünnette olmayan bir şeydir. Ama bu vesvese olabiliyor bazen veyahut da mahi müstamel olayı olabiliyor. Tabi vesvese biraz daha sıkıntılı. Yani ben abdestimi aldım, üç kere yıkadım. Üçünde de kurbet niyetiyle olduğu için o abdest huzurundan ayrılan su may müstameldir. Evet. En azından vücuduma veya elbiseme temas edecek olursa tercih edilen görüşe göre mekruh bir şekilde namaz kılmış olurum. Bundan sakınmam gerekir. Kurulacak bir şeyim de olmadığı için dördüncü kez bir daha suyun altına tutuyor ki o may-i temizleme gayesiyle. Eee hmm. böyle olacak olursa o zaman bu e, yani abdest alma gayesi değil. Çünkü ilk bir kere yıkamasıyla abdest, ikinci ve üçüncüsü sünneti ihya, dördüncüsü ise vücudumda kalmış olan maymüstemmeli izal etme. Ondan kurtulmak. Ondan kurtulmak gayesi olursa ki e, bununla alakalı ifadeler de vardır kitaplarımızda. Hmm. Bu şekilde olursa bunda bir mahsul lazım gelmez. Ama tabi bunu vesvese haline getirmek veya hatta abdestin bir cüzüymüş gibi sünnet olarak yapmak bu da doğru bir şey değildir. Çünkü bilmemiz gereken şudur ki her bir uzvu, abdest uzuvlarından yıkanması gereken her bir uzvu üç kere yıkamak ve her birer, her birinde de tamamını yıkamak. Yani bir uzvun birinci yıkayışta üçte birini, ikinci yıkışta üçte ikisini, üçüncü yıkışta üçte üçünü yıkamak bir kere yıkamaktır. Her birerisini tamamını yıkamak şartıyla üç kere yıkamak sünnettir. Üçten daha ziyade yapmak ise sünnetle amel etmek değildir. Değil. Başka bir gerekçeden dolayı bu yapılırsa olabilir. Yeter ki o gerekli insanı vesveseye sevk eden bir gerekçe olmasın. Çünkü Allah muhafaza bazı durumlarda insan vesveseye düşüyor. Bir saat abdesti alıyor. İki saat, üç saat boy abdesti alıyor ki bu evet. ciddi anlamda bir hastalıktır. Böylesi bir durumda bu kişi hatta bir kere yıka denilmeli ki o vesve senin üzerine gitsin. Yani abdestin senin olduğu, sen fazla vakit geçirmemen lazım şeklinde bu şekilde o hastalığın yenmesine yardımcı olmakta fayda vardır. Evet. Abdestli de aslında özellikle yaz kurslarında, camilerde çocuklar antılırken veya ilk defa kursa giden kardeşlerimize işte abdesti anlatılırken üç kere kolları sağ kolun, üç kere sol kolun, üç şey başını meselesi Böyle Başı mesletmek bir kere. Bir kere evet. Ee, onlar için anlatırken böyle normal böyle kavramlarla anlatıyoruz. Ama biraz öncesinde anlatmış olduğunuz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabirleriyle işte bir defayı kadın farzı yerine getirmiş olduk. İki defa işte iki kat sevap. Bu şekilde anlatırsa aslında sanki insanlar daha böyle tesirli olur gibi. Evet. İnsanlar daha biçli bir şekilde abdest alır gibi görünüyor hocam. Allah Doğru. razı olsun. Bir diğer sorumuzda da hocam. Ben 30 gram bilezik şeklinde altın borcu aldım. Zaman içinde borcumu çeyrek altın şeklinde biriktirdim. 14 çeyrek biriktirdikten sonra biraz da nakit elde ettim. Geri kalan için alım satımdan zarar etmemek için kuyumcuya gittiğimde her bir çeyreğin 1.75 gram karşılığında 24,5 gram yaptığını geri kalan 5,5 gram için nakit vererek 30 gramlık altın bilezik alabileceğimi söyledi. Bu uygun bir alışveriş midir diye sormuşlar. Evet, e, tabi biraz sonra bu rakamlar üzerinde biraz daha durmamız gerekecektir. Evet. E, öncelikle şunu ifade edelim. İslam fıkhına göre e, bir altın veya bir gümüş elbette karışım olabilir. Altında bakır karıştırıyorlar e, içine. Buna gış deniyor. E, ki altın normalde yumuşak bir maddedir. Eğer özellikle takı olarak ise Karışım ile bu sertleştiriliyor, şekil alması kolaylaşıyor ve o şekli de koruyabiliyorum. Hmm. E, ama bu karışım e, eğer galip değil ise, yani mağlup ise, bu şu demektir ki yüzde 51 altın ise İslam fıkhına göre bu kütlenin tamamı altın kabul edilir. Hmm. E, bu aslında ayar farklılıklarıyla alakalı, yani has altın, 24 ayar altın, işte 22, 12, 14 ayar altın dediğimiz olay. Burada gış dediğimiz karışımın e, miktarının çoğalması altın oranının düşmesi ama altın oranın düşse de e, yekünde yani totalde eğer yüzde 51 ise tamamı altındır. Şöyle iki örnek verelim. E, diyelim ki şu bardağın bir altından kupa olduğunu düşünelim e, ama yüzde 60'ı altın olsun yüzde 40'ı e, karışım olsun. Ama mezcedilmiş yani kulbu altın işte kenar altın şeklinde değil de eritilerek tamamın içinde yüzde kırk karışım var, yüzde altmış altın var ve tamamı yüz gram. Siz bu altını eğer altınla takas edecek olursanız yüz gram olarak değerlendirilir. Oysa bunun içinde has altın altmış gramdır örneğimizde. Ama öyle değerlendirilmez tamamı yüz gram olarak algılanacak ona göre hareket edilmelidir. Dolayısıyla siz işçilikte olan bir altın alacaksınız. Alacağınız altının değeri belki bunun tamamını alabiliyor. Ama gram olarak baktığınız zaman 60 gram, 70 gram. Geri kalan ise işçilik farkı olursa bu o zaman aynı cins emtiaların birbirleriyle takas edilmesi özellikle Efendimiz hadis-i şerifinde altından bahsediyor. Ezzeh-u bizzeh bir şeklinde. O zaman buradaki altınların eşit olması gerekir. Değerde eşit olması değil, miktarda eşit olması gerekir. Bu önemli. Yani 100 gramsa bu kupa, karşılığında o işçiliği çok yüksek olan altında 100 gram olmalıdır. E kimse böyle bir takas yapmaz. Ee, İslamiyet zaten böyle bir takasa mecbur bırakmıyor. Ama yapılacak olursa da bu bağlamda eşit olması gerekir. E ne yapılabilir? Bu altını sat parasını al, o parayla istediğin gramda altını alabilirsin. Şimdi kardeşimizin ifadesini tek tek ele alacak olursak, borç altın almış ama bilezik almış. Ee, tabi bilezikte bir işçilik olayı da var ama tabi işçiliği karşı taraf e, talep etmiyor veyahut da öyle bir iş aynı bilezik aynı ayarda aynı e, serüvende bir bilezik talep ediyor. 30 gramdan bahsediyor aldığı. Bu da kenara biriktirirken işte ufak ufak bilezik alınamayacağı için e, kendince altın almış ufak ufak, çeyrek altın almış. Tabi aldığı altınları boz, parasıyla bilezik al, tekrardan onunla işte birleştir. Bu alımda ve satımda zarar olacağı için böyle yapmayayım diyor. E nasıl yapayım? Benim o e, biriktirdiğim çeyrek altınları kuyumcuya vereyim. O bana talep ettiğim o 30 gramlık işte bilezik olan altınları bana versin. Ama kendince bir gram farkı var. O gram farkını da parayla kapatayım diyor. Bu caiz olur mu? Soru bu şekilde evet. anladığımız kadarıyla. Şimdi o çeyrek altınların değer ne ifade ediyor o şu an için konumuz değil. 30 gram e, bilezik olan altının da değerini ifade ediyor bu da bizim konumuz değil. Konumuz o çeyrekleri teraziye koyduğumuz zaman kaç gram geliyor. Eğer gramı diyelim ki o 30 gram alacağımız 30 gram altından düşük işte diyor ki orada 25'e mi geliyor demişti. Evet hocam arkadaş 24.5 gram kaldığını söylüyor. Oradan. Şimdi e, yani bu vermiş, biriktirmiş olduğu çeyrek altınların e, 24 gram altına veya 24,5 altına tekabül ettiğini evet. söylüyor Muhtemelen bu değer itibariyle tekabül ediyordur. Gram olarak değil. Hı hı. E, çünkü kuyumcu bunu bu şekilde hesap ediyor. Evet. Eğer e, değer olarak bu şekilde ifade de gramaj olarak çeyreklerin gramı o alacağı 30 gram altından daha düşük ise yani diyelim ki vereceği çeyrekler 25 gram altın gramı yapıyor. 30 gram altın verecek bir da para verecek. Hı -hı. Bu durumda herhangi bir sıkıntı söz konusu olmaz. Niye? Çünkü verdiği çeyrekler gram olarak zaten 24 gram altın yapıyor. Aldığı 30 gram altının 24'ü birbirlerine tekabül etmiş olur. Aldığı 5 gram fazlanın karşılığında da para vermiş oluyor. O olmaz O zaman bir sıkıntı olmaz. Ama şöyle olsa... Topladığı o çeyrek altınlar gram olarak 30 gram yapıyor veya 31 gram yapıyor ama değer olarak 24 gram o işçilikli altın yapıyor. Evet. Ve kuyumcu ona göre hesap ederek ondan geri kalan 2,5 gramında veya 4,5 gramında parasını istiyorsa bu durumda Cazı sıkıntı olmuş. olacaktır. Niye? Çünkü verdiği altının gramıyla aldığı altının gramında bir eşitsizlik var. Eşitsizlik problem değil. Eğer eksik olan taraf bu taraf olursa çünkü para verecek olan taraf. Evet. Ama eksik olan taraf parayı alacak taraf yani kuyumcu Kuyumcusu. tarafı olursa burada hem eksik altın vermiş olur hem de e, almış olduğu parayı bir karşıt bulamayacağız. Dolayısıyla bu sıkıntı olur. E böyle bir durumda ne yapsın? Ya altınları versin, parasını bir alsın, kenara koysun, akdi bitirsinler. Ondan sonra o altın üzerine ne katıyorsa kalsın, o işçilikle altını alsın. Ama eğer vermiş olduğu gram altınlar yani çerek dediğimiz altınlar gram olarak kuyumcudan alacağından daha düşükse parayı da verecek olan kendisi ise bunda herhangi bir sıkıntı lazım gelmez. Burada evet. şuna dikkat edilecek. Kuyumcuyla bu tarzda yapılan alışverişlerde parayı veren kimsenin verdiği altın alacağı altından eksik olmalı. Hmm. Parayı veren tarafın vereceği altın alacağı altından fazla olursa bu caiz olmaz. Ama vereceği altın, alacağı altından düşük olursa, artı yanında da para koyuyorsa, bu her halükarda e, olarak caizdir diyebiliriz. Zaten bir kuyumcuya gittiğin zaman, hemen hemen yani yapılan alışverişleri gördünüz hocam, mesela bir yüzük götürdünüz veya bir küpe götürdünüz, işte ben bunu vereceğim, işte şuradan başka bir şey alacağım gibi bir şey dediğiniz zaman, ilk önce alıyor onları, bozuyor, işte diyor bunlar diyor bu kadar yapıyor diyor, bir kağıda yazıyor. Sizin bende bu kadar paranız var diyor. Sonra beğenin diyor bir şey. Evet. Beğendikten sonra da, Tabii bir bunlar, bunlar Söylerken sanki şöyle ifade ediyorsunuz. Yani onu aslında kuyumcuya satıyor, kuyumcudan bir alacaklı olduğu bir rakam evet. oluşuyor. O rakamı her ne kadar almasa da o rakamla başka bir altın alıyor. Almaya çalışıyor. Burada, Burada farklı bir Hı -hı. problem karşımıza çıkar. Evet. O da şudur ki sarf akitlerinde bedel teslim alınmadıkça o bedel üzerinde tasarrufta bulunmak caiz değil. Hmm. Ama normal alışverişlerde öyle değil. Örneğin ben size şu kupayı 10 liraya sattım. 10 lira benim şu anda sizden alacağım var. O alacağımı sizden daha henüz teslim almadan o alacak üzerinizdeki ceketi satın alabilirim sizden. Ve önünüzdeki bilgisayarı satın alabilirim. Hmm. Ama sarf akdinde ise sarf akdinin tamamlanması e, her iki bedelin kabızlaşmasıyla, Kabız. teslimiyle gerçekleşir. Dolayısıyla kuyumca siz altını verdiniz, hesabını yaptı. İşte sizin benden şu kadar alacağınız var demesi akdin bitmesi için yeterli değil onu fiziksel olarak karşı tarafa teslim etmesi gerekir. Parayı direkt vermesi Verecek, gerekiyor. O adam alacak, akit hmm. bitecek. Bittikten sonra o alt, yani aldığı parayla istediği gramda, istediği miktarda altın alır veya almaz. Ama onu almadan henüz zimmetteyken, yani birinci akit daha henüz tamamlanmadan üzerine ikinci bir akdi inşa etmek bu saat noktasında problem teşkil etmektedir. O yüzden bu caiz olmayacak. Evet, bu gibi yani çok çok görüyoruz gittiğimiz zaman veya arkadaşlarımız çevremizden de dostlarımız söylüyor yapılan işlemlerin bu şekilde yapıldığını Maalesef. söylüyorlar. Bu noktada da dikkat etmek gerekir. Bir diğer sorumuz hocam diş dolgusu yaptırmıştım biraz kayma yaptı ve arasında yemek kaçıyordu. En son gusül almadan önce yine bir şeyler dışımıya yapışmıştı. Fırçaladığım halde çıkmadı. Parmağımla çıkarmak istediğimiyle çıkaramadım. Kürdan vesaire bulamadım. Güslimi aldım çıktım. Sonra yemek yedim. İçim rahat etmedi. Plastik bir çubukla çıkartabildim. Mercimek tanesi büyüklüğünde bir şeydi ve e, ama sertti diyor. Ağzımı tekrar fırçaladım. Güslim geçerli midir demiş. Aşırı vesvese yapıyor. Evet. İşte son kısım aslında önemli olan Aynen. kısımdır. Tabii meseleyi fıkı olarak baktığımızda boy abdestinde tetabu şartı yoktur. Abdestte de tetabu şartı yoktur. Ne demek tetabu? Abdest uzuvlarını peş peşe yıkamak veya muvalat, hmm. ara vermeden yıkamak. Yani örneğin bir insan işte e, abdest alacak, abdest uzuvlarından elini yüzünü yıkadı, başını mes ama ayaklarını yıkamadı. Yarım sağ sonra ayaklarını yıkasa ama bu zaman zarfında abdesti bozacak bir ameliyede de bulunmasa, hmm. bu kimse ayaklarını yıkamasıyla abdesti sahih olur mu? Hanefi mezhebine evet. göre sahih olur. Keza e, boy abdesti aldınız, yıkandınız, bütün vücudunuzu yıkadınız. Sonra baktınız ki vücudunuzun bir bölümünde bir engel var. O engelden dolayı o taraf yıkanmamış. O engeli bertaraf ettiniz, çıkardınız. İşte bir bant vardı veya başka bir boya vardı. Çıkardınız ve bu zaman zarfında hususu gerektiren bir ameliyede de bulunmadınız. Yani ikinci bir kere size e, cenabettik bitişmediyse ise orayı yıkamanız ile boy abdestiniz tamamlamış olur. Tabi boy abdestinizin tamam olduğu an, o ikinci uzu yıkamanızdadır. Yani ilk yıkama anında değildir. Dolayısıyla eğer o arada herhangi bir ibadet yapmışsanız, boy abdestine tahallük eden veya abdeste tahallük eden, bunun tekrardan iade edilmesi gerekecektir. Ama herhangi bir ibadet yapmadıysanız, daha sonradan o bölgenizi yıkamak ile abdestiniz veya boy abdestiniz sahih olacak. Çünkü peş peşe yapma şartı yoktur. Ondan sonraki ibadetinize devam edersiniz. Şimdi kardeşimizin ifadesinde de anladığımız kadarıyla arada bir işlem yapmamış. Ama kalbi itmiknan tahakkuk etmediği için onu çıkardıktan sonra tekrardan ağzını yıkamış ama vücudunun diğer yerlerini yıkamadım. Dolayısıyla benim boy abdestim olur mu diyor ki olur. Bunda bir sıkıntı Hı -hı. yok. Ama vesvese halinden bahsediyor ki bu ciddi anlamda dikkat edilmesi olan, gereken bir konudur. Çünkü bazen bu vesvese Kişi yıkadığı halde, temiz olduğu halde, altına suyun ulaşmış olma ihtimali olduğu halde sık bu vesveseden dolayı defalarca bu işlemi yapmaya sebebiyet verir ki bundan da şiddetli bir şekilde kaçınmak lazım. Yani buna imkan tanımamak lazım, buna mahal vermemek lazım. Hatırlarsanız bundan birkaç gün önceki programlarımızda bir olayı aktarmıştım. Hani yurt dışından gelen bir kardeşimiz evet. vesveseli. Yani Vestesenin zirvanası gibi bir şey hocam yani. Gibi ama tabii bizim vakıf olduğumuz, vakıf olmadığımız yani, daha niceleri nice vardır. Var. Yani yine bu dönemde e, bir bayan aramıştı. İşte şöyle olduk, boşandık mı? Böyle oldu, boşandık mı? Şöyle olursa boşandık mı? Benim nikahım ne oldu? E, anlatıyorsun yani böyle böyle olursa boşanma olmaz. İşte bu sefer bir alıyor ama şöyle olsa olur mu? Böyle olsa olur mu? Söylediği şeyler çok afaki şeyler, çok uçuk şeyler. Olması mümkün olmayacak şeyler. Ama siz eğer olması mümkün olmayacak o şeye binen, fıkıh yaparak evet böyle olursa olur şeklinde bir, ufacık bir açık kapı bırakacak olursan oradan evet. alıp gidecektir. Defalarca aynı soruyu, Bu sefer tatmin olmuyor. Sesinizi kaydetmek istiyor. Ben bunu işte vesvese gelen zaman bir daha dinleyeyim onu. Acaba bunu sormuş muydum? Şunu sormuş muydum? Bunu sormuş muydum? Yani bu şekilde yuvanın yıkılmasına sebebiyet verecek. Yani kocası da artık bundan sıkılacak, ailesi aile bireyleri de bundan sıkılacak. Bu sefer kendisine geçiyor, eşim şöyle yaparsa nikahım bozulur mu? Çocuğum şöyle yaparsa benim nikahım bozulur mu? İşte babam şöyle yaparsa benim nikahım bozulur mu? Alıp tamam. başına gidiyor. Yani buna imkan tanımamak lazım. Ee, karşımızdaki kişi de en ufacık bir şaibe sezdik mi vesveseye dair? Ona vereceğimiz cevap hiç teferruata girmeden net bir şekilde vesveseyi yenmeye yönelik olmalıdır. O yüzden vesvese halinde olan kardeşlerimiz de bu konuda dikkat etsin. Ee, vesvesenin üzerine gitsin. Yani belki ki yıkamamış olsa bile yıkadı kabul edilir, devam eder. Evet. Ki Efendimiz'in hani meşhur kitaplarımızda da geçen bir ibare, Hani yerlenmedin ama yerlenme hissi oluştu veya bu bir vesvese haline geldi. İşte koku ve ses duymadıkça hiçbir şey olmaz. Oysa fukken abdesti bozabilmesi için koku ve sese ihtiyaç yoktur. yoktur evet. Ama bu bir vesvese hali olacağı için bunu önleyebilme adına söylenmiştir. Dolayısıyla bunu duymadıktan sonra bir şey olmaz. Yani en son zirve abdestin bozulması, bu oluşmadıktan sonra belki ki olsa bile sen vesveseye yenmen gerekir, senin abdestin vardır ki bunu kitaplarımız ifade ediyor. Evet. O yüzden bu bizim için bir mikas olmalıdır. Allah sizin de olsun hocam. Aynen. Telefonlara bakan değerli hocalarımızın da yardımcısı olsun. Vesvese yapan kardeşlerimize de Rabbim şifa evet, versin diyelim. Özellikle tabii telefondaki e, oradaki arkadaşlarımız bu konuda ciddi sıkıntı çekiyorlar. Çünkü meselenin hem ilmi yükü, hmm. fıkhi yükü, manevi yükü hem de bir nevi danışmanlık psikolojik olarak yani karşı tarafın psikolojisi sizi etkiliyor. Evet. Ee, bu bir sonraki telefona baktığınız zaman ona tesir ediyor. Hmm. Yani bu da bazı kere tabii nahoş olarak kızmalar olabiliyor. Öteki adam, ya ben sana ne dedim, niye kızıyorsun? O da haklı. Oysa o yani kızılacak bir olay yok ama onun öncesindeki olaylar birikmiştir. Ki neticede bu insandır. Evet. Bu konuda yani arkadaşlarımız sağ olsun elinden gelen gayreti sarf ediyorlar. E, mümkün mertebe karşı tarafı dinlemek. Bir de şöyle bir şey oluyor, karşı taraf sorusunu soracak ama bakıyorsun kuyruk var yani sıra birikmiş. Hmm. Tabii o kişi onu görmüyor. O diyor ki ben 10 dakika bekledim, 15 dakika bekledim. Sıra bana geldi. Şu anda sen beni dinleyeceksin. Beni dinleyeceksin. <gülüyor> tamam seni dinlesin. Dinlemede bir sıkıntı yok ama sorduğun soru belli. Yani soruya girdiğin zaman o sorudan belki senden önce yüzlerce kişi aynısını sormuş. Evet. Veya piyasada şu anda popüler olan bir soru. Zaten belli olan bir soru. Ee, onu dinlemeyip de veya anladığını ifade ederek hemen cevabı giriştiğin zaman kızıyor, dur hoca diyor beni bir dinle diyor. Sonuna kadar konuşacak, sonuna kadar evet. anlatıyor. O da haklı kendince. Yani bu gibi şeyler olabiliyor. İnşallah her iki taraf açısından da biraz müsamahalı olmak, hoşgörülü olmakta da fayda vardır. Rabbim bu arkadaşlarımızın da hakikaten çalışmalarını, sayılarını meşgul eylesin. Büyük bir hizmet ediyorlar. Çünkü yani Müslümanların bu konudaki sıkıntıları bir şekilde cevap verme gayretinde bulunuyorlar. Bu hem psikolojilerini etkiliyor, ailevi durumlarını etkiliyor, çocuk çocuğuyla olan muamelatını da etkiliyor maalesef. Yani bunda yansımalar oluyor. Sağlık açısından farklı problemler de oluşabiliyor. Yani sadece mesele helal haramlık olarak değil, fuken caiz veya laih cüz değil. O olayı dinlemesi ki çok acayip olaylar oluyor. Çok acayip evet. e, filiyatlar tahakkuk edebiliyor. Ve kişi bunu hocadır davasında çok rahat bir şekilde aktarabildiği zaman bu sizin psikolojisini evet. elbette etkileyebiliyor. O yüzden Rabbim o arkadaşlarımıza da yardımcı olsun inşallah. Tamam, inşallah. dedi, onları da almış olduk. Evet hocam. Bununla birlikte programımıza sonuna gelmiş olduk. Ben hatta bazen bazı kardeşlerimiz bana ses Kayıtları atıyorlar işte fetva altına sorup bak böyle cevap aldık. Fatih hocamla böyle bir şey var falan gibi. Hani orada niye böyle cevaplar çıktı gibi. O diyorum o sorunun şekline göre yani sorma şekline göre değişiyorum ama orada soru sorarken yani hoca efendileri o zorlamaları hocam ben bile tahmin edemiyorum yani ses kaydını dinlerken. Evet. Allah yardımcılar olsun. Aynen. Son olarak dua, dua bana neler söylersin Aslında hocam. duanızda yapmış oldunuz <gülüyor> yarın yani. Rabbim o kardeşlerimizi hakikaten amellerine meşgul <gülüyor> eylesin. Onlara sabrı cemiller versin isabetli kararlar almayı nasip Amin. etsin. Hakikaten büyük bir hizmet. Rabbim bu hizmeti de akamete uğratmasın inşallah. Tabi bu her iki taraf yani hem soru soran hem de soruya cevap veren Amin. kişiler açısından olacak bir durumdur. İnsandır, yanlış yapabilir. Tabi biz her daim yani haftalık olarak toplantılar yaparız. Meseleler karşısında nasıl cevap vermemiz gerekir veyahut da gündeme dair olan veya şu anda gündem olmasa da gündem olması ihtimal olan meseleleri de biz masaya yatırıyoruz. Hmm. Hani Ebu Hanife ve fıkıh anlayışında farazi fıkıh çok yapardı. Yani küfe ekolünde bu vardı. Hmm. Farazi fıkı olmayan bir olay olduğu ya gibi kabul edilir abi. ve buna bir cevap aranır. Ama Medine ekolü böyle yapmazdı. İmam Malik böyle yapmazdı. Hmm. Biri bir soru sorduğu zaman derdi ki ona bu vakı oldu mu yoksa sen faraza mı soruyorsun? Faraza derse git sen <gülüyor> e, bunu şeylere küfe'lere sor derdi. Ama olduysa o zaman bakalım. E, yani bir musibette Ebu Hanife'nin, rahimullah bu farazi fıkına dair biz musibet gelmeden kendimizi o musibete hmm. hazırlıyoruz şeklinde. Bizde henüz daha gündemde olmadığı halde gündeme gelme ihtimali olan veya bu şu anda yayıl, yaygınlık kazanmadı ama kazanabilecek bir mede olan meseleleri varsa onu şimdiden yatırıyoruz, tartışıyoruz, e, kendi aramızda e, işte eğer ittifakımız olursa onu kararnameye koyuyoruz. İttifak olmayacak olursa, bir tartışma, bir münakaşa olursa, celseyi bir sonraki celseye herkes hazırlıklı olarak gelsin. Hala daha bir ittifak olmazsa ekseriyetin görüşü neyse o doğrultuda e, onu bizim müsevvidimiz var. yani Konuşulan fetvadaki o tartışma ortamında olanları yazan arkadaşımız var. Oraya, cerideye onları ekletiyoruz. Şimdi o şeyler yazılıyor mu hocam bu tartışmalar sırasında? Yani görüşler yazılıyor mu? Yani şöyle... Mu? Ee... Komple teferruat olarak değil de ana hatlarıyla işte Ahmet Hoca şöyle demiş, Mehmet Hoca'nın bakış şu, Hasan Hoca'nın bakış şu, Hüseyin Hoca'nın bakış şu şeklinde eğer taban tabana Çünkü o arkadaşımız da neticede fıkıhçı olduğu için, fıkıl iştigal ettiği için yani ihtilaf noktalarını şey yapabiliyor, anlayabiliyor. Evet. Yani nerede bir problem var? Çünkü bazı ihtilaflar lafsi olabiliyor. Yani ikimiz de aynı şeyi söylüyoruz ama gidişatımız farklı. Bunu karşı taraftaki artık arkadaşımız sezdiği için bunu iki farklı görüş olarak algılamaz. Hmm, tek Çünkü olarak. tek görüştür neticede. Gidişatlar farklıdır ama siz de aynı sonucu kabul ediyorsunuz, biz de aynı sonucu kabul ediyoruz. Ama o gidiş hattımızdaki farklılık, fıkhi bir farklılık ise başka konuda farklı bir şekilde hmm. yansıması oluyorsa bu önemlidir, bu evet. kayda alınacaktır. Yani bunun gibi çalışmalarımız oluyor ki gayemiz ağız birliğini koruyabilmek. Evet. Yani bir konu hakkında iki farklı çelişkili fetvanın oluşmaması. Hatta bazen öyle bir şey oluyor ki yani kurunun aldığı karar şahsı olarak kabullenmediğimiz bir karar olsa bile o ki heyetin kararı bu. O hmm. ki çoğunluğun kararı bu. Orada ben arkadaşlarımı ikna edemedim veya onlar bizi ikna edemediyse biz fetva yansıtırken ona o göre karar Yani sanırım. biz kendi yani ben böyle düşünüyorum, sen o şöyle düşünüyor demek bu ikiliği doğurur, evet. üçlüyü doğurur ki bu doğru bir evet. şey değildir. Ee, bu şekilde gayret etmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki hatamız da olmuyor mu? Olabilir. İnsanız neticede. Evet. Onda e, yani dinleyicilerimizden bize bu konuda güvenen arkadaşlarımızdan bir müsamahasını talep ediyoruz. Şu an. Evet. Önceden böyle bir hizmet yoktu. Elhamdülillah şimdi bir telefon kadar yakın oldu fetva hattının açılması. Yani gün içerisine birisine, bir hoca efendi hem de ilmi Yüksek derecede bir Hoca Efendi'ye tamam. bu soruyu sorabilmek çok güzel, büyük bir nimet. Önceden gidiyorduk yani Camil Hoca'sına soruyorduk, cevap alamıyorduk veya işte aldığımız yeterli olup olmuyordu veya soracağımız kişiye utandığımızdan dolayı soramıyorduk. En azından şimdi o ortadan kalkmış oldu. Ee, rahat bir şekilde sorularını sorup cevap alıyoruz. zaten aslında... ...buniyetlerimizden yani, almasın yani, inşallah. İfade ettiğiniz gibi yani e, soru sorduğumuz e, karşımızdaki muhatap hoca efendi. Evet. Yani bazen maalesef bir operatör gibi gözükebiliyor. O şekilde algılanıyor. Evet. Yani sanki önünde bir kağıt var. Söylediğimiz o kağıda bakıyor. Ona göre hemen cevap veriyor. E, ve muhatap olma uslu bu, bu. Bu bağlamda sıkıntı olabiliyor. Oysa hakikaten e, belli bir ilmi seviyeye ulaşmış belli bir konuma ulaşmış, ömrünün büyük bir bölümünü bu yola vermiş ve sadece mesais orada telefona bakmak değil. Talebe okutmuş, okutuyor hala da. E, belli müzakereleri var, ilmi faaliyetleri var, tasnifleri var. Bu şekilde çalışan hoca efendilerdir. Hı. Yani bir operatör olarak görmek doğru bir şey değil. Konuşurken de bu ustur ile konuşmakta edin, fayda vardır. Hakikaten büyük bir nimettir hı. dediğiniz gibi. E, nimetin... E, farkı veya da nimetin kıymeti genelde nimetten mahrumiyetle biliniyor. Kesinlikle. O yüzden biz bu nimetin kıymetini bilmemiz için Rabbimize dua edelim ama mahrumiyet ile değil. Evet. Rabbim bizleri mahrum etmeden bu kıymeti bilmeyi nasip etsin inşallah. inşallah. Allah razı olsun hocam. Ben Çok teşekkür ederim. ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmi Al programımızın sonuna geldik. Sizler de sorularınızı ilmi TV adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.